Efendim, Enver Paşa şahıs olarak nasıl biriydi? Yani insan olarak? Enver'e hain denemez. Hayalperestti, bilgisi kıttı. Cahil, cesur olur. Hayalleri hudut tanımıyordu. Türk dünyasını dilinden düşürmezdi. Ya Enver, güzel ama bugün Türk dünyasını ele geçirmek, birleştirmek için kimlerle mücadele edeceksin? Bugün elimizdeki memleketi korumaktan aciziz be birader... Hasılı Enver Paşa, Türk dünyası, Türk dünyası diye, diye gitti. Fevzi Çakmak Paşa ile de aynı sınıftaydınız. O nasıldı? Fevzi Paşa bir makinadır. Bilgilidir. Okur. Okumayı, öğrenmeyi sever. Fransızca, İngilizce, Almanca bilir. Temiz bir gençliği vardır. Herkes orada burada gezip kopukluk yaparken, o oturup çalışmış, mesafe kat etmiş. Çok kuvvetli bir hafızası var. Kolay kolay unutmaz. Fevzi Paşa madem bu kadar temiz, böyle kıymetli bir insan, neden olan bir tane seyirci kaldı? Neden hiç varlık gösteremedi? Evladım, ben ne dedim? Ee, çalışkan, temiz, iyi bir insan olduğunu söylediniz efendim. Sözümün başında bir şey daha dedim. Ona dikkatinizi istirham ederim. Fevzi Paşa bir makinedir dedim. Kuvvetli bir makinedir. Makina kullanılır. Makineyi insanlar kullanır. E, yani yani tevzi çakmakta verilen emri yerine getiren bir makinedir. Kabiliyetlidir. En büyük planı verin, yapar. En büyük askeri harekatı yürütür. Okur, düşünür, üstesinden gelir. Hangi elde olursa onun için çalışır. Yani yerini bulamadı mı demek istiyorsunuz? İttihat ve terakkinin büyük askeri. Cihan harbinin, mütarekenin askeri. Sonra Cumhuriyet devriminin büyük askeri Kim olursa olsun Kendisine verilen emri yerine getirir demek istiyorsunuz Evet oğlum Kendisine verilen emri yerine getirir Hadiselere istikamet verecek Emir verme kabiliyeti yok Birilerine rakip olacak Onunla mücadele edebilecek Çapta değil Ondan büyük işler beklemek doğru değildir İnsanı tanımamak Yanlış insan seçmek Büyük bir beladır Peki ya Ali İhsan Paşa için neler söylersiniz efendim? Ali İhsan Paşa'yı beğenirim. Yalnız muhteris bir insandır. Dünyayı çok sever. Gazetelerde kara borsa işine karıştığını okumuştum. Tam bir askerdir. Cesurdur. Almanların yanında çalıştı. Bir Alman subayı gibidir yani. Büyük harkler idare etmedi ama... ...büyük kumandandır. Ama maalesef dini terbiyesi, bilgisi ve ameli noksandır. Din noksan olunca da hiçbir şey kamil olamıyor. Hiçbir şey hakiki manasına derine kavuşamıyor. Dedim ya, bir ara kara borsa işine karıştığını okudum. Gelelim Kazım Karabekir Paşa'ya. Karabekir saf insandır, fakat dengeli değildir. Bakarsın İslam'ın elini öper, bakarsın karşı tarafa geçer. Mustafa Sabri Efendi'nin dediği gibi, yakın tarihte okur yazarlarımız ve bilhassa subaylarımız, Tamamen batının tesiri altına girmişler. Milli değer ve takdir ölçülerini kaybetmişlerdir. Bir soru daha sorabilir miyim? Sor ama çok zor olmasın. Size zor gelir mi bilemem. Sorum şu. Mustafa Kemal nasıldı? Sultan Vahdettin'in veliat olarak bulunduğu dönemde bir Avrupa seyahati vardır. Padişah adayıdır. Yaver olarak Vahdettin'in yanında Mustafa Kemal görevlidir. Vahdettin iddiatçılara muhalif, onları sevmez, siyasetlerini tasvip etmez. Mustafa Kemal seyahat boyunca iddiaçları tenkit etmiş. Vahdettin pek memnun olmuş. Aman Paşa Hazretleri, siz şimdiye kadar neredeydiniz? Sizin gibi aklı başında iddiatçılara aldanmamış bir zabiti ben ilk defa görüyorum demiş. Evet, mesele şimdi anlaşıldı. Paşayı hanedana aşık, büyük dost, büyük kurtarıcı gibi kabul etmiş. Kendisi 1918 yılı Temmuz ayında tahta oturunca... ...mağlubiyet sonrası Anadolu'daki kuvvetleri toparlayıp... ...idaresi altına alacak bir paşayı yollamak istemiş. Ve tabi olarak bu iş için Mustafa Kemal'i hatırlamış. Bu referans ona yetmiş. Bir gün Mustafa Sabri Efendi şöyle dedi... Efendiler, Miralay Sadık Sabri Bey'den mektup aldım. İskenderiye'den göndermiş. Üzüntüden uykum kaçtı. Adamcağız beni bir hoca, bir baba bilip dert yanıyor. Hayrola efendim, ne olmuş acaba? Büyük maddi sıkıntıya düğü olmuş. Çare arıyor, yardım bekliyor. Ne yapacağımı bilemedim. Öyle mi? Hay Allah. Efendim, bizler dörder mısır lirası talebe maaşı alıyoruz. Hepimiz yarımşar lira verebiliriz. Ben de yarım lira katarım, iki lira eder. Ayda iki lira ona gönderebilir miyiz? Gönderebiliriz efendim, Allah büyüktür. O günden sonra Ali Yakup Bey, Mustafa Runyun ve ben her ay yarımşar liramızı Mustafa Sabri Efendi'ye verdik. O da yarım lira katıp iki mısır lirası orada bulunduğu müddetçe... ...Miralay Sadık Sabri Bey'e gönderdi. Peki Sadık Sabri Bey bunun sizden toplandığını biliyor muydu? Mustafa Sabri Efendi bir yerden bulup göndermiş oluyordu. Bizlerin verdiği ondan gizlendi. Koca Erkan'ı Harp Miralay'ı bunu öğrense gerçekten üzülebilirdi. Hoca Efendi bize derdi ki... Çocuklar, çok malı olan maldan verir. Az malı olan az verir ama candan verir. Sizin geliriniz belli. Kitap almanız lazım. İlim talebesinin kitap ihtiyacı biter mi? Buna rağmen bu fedakarlığı yaptınız, candan verdiniz. Allah kabul etsin. Ama inanın çok makbule geçti. Çok. Efendim, bir yanda kitap var, bir yanda hayat var. Muhterem bir Miralay muhtaç haldeyken... Artık başka şey düşünülmez. İkinci Dünya Harbi sırasında biz Kahire'deydik. Altı ay kadar Alman tayyareleri buradaki İngiliz karargahlarını bombaladılar. Geceleri uyuyamaz olduk. Sadık Sabri Bey hadiseleri dikkatle takip eder, okur, dinler ve bir kurmay subay bilgisiyle bizlere anlatırdı. Mesela neler anlatırdı? Alman Generali Rommel, İngilizlerin büyük miktarda ve kuvvetli olmalarına rağmen Tunus'a asker çıkardıktan sonra tanklarıyla bu kuvveti yarmış ve Tobruk şehrini ele geçirmişti. Bu iş çok cesurca, adeta delice bir plan ve taarruzla başarılmıştı. Dünyayı dehşete düşürmüştü. Dünyayı dehşete düşürdüğüne nasıl karar verdiniz? O sırada İngiliz Başbakanı Churchill Amerika'da Başkan Roosevelt'le görüşmek için bekliyormuş. Bu haberi veren telgrafı almış. Okuyunca telgraf elinde öylece donup kalmış. Roosevelt'in selamını bile duymamış. Bunları size Miralay Sadık Sabri Bey mi anlattı. Evet. Bize gelmiş ve harita üzerinde Rommel'in harekatını nasıl bir ok gibi girip İngiliz ordusunu ikiye ayırıp dağıttığını göstermişti. Almanlardan böyle çılgınca bir hücum beklemeyen İngiliz kumandanı mağlubiyet üzerine intihar etmişti. Sadık Sabri Bey hem bir alim hem iyi bir asker hem de salih ve müttaki bir zattı. Son günlerini de milletin derdi ve vatan hasretiyle geçirdi. Allah rahmet eylesin. Kahire günleriniz dolu dolu geçmiş. Güzel hatıralarınız olmuş. Oldu oldu. Daha birçok hatıramız var. Mesela yine o günlerde Trabzonlu Sultan adında bizden hayli yaşlı bir hoca vardı. Belki 65 yaşındaydı. O neden gelmişti Kahire'ye? 1928 Harf inkılabı sırasında o kadar üzülmüş, kahrolmuştu ki bir sinir buhranı geçirmiş, hali değişmiş, aklı gelir gider olmuş. Bu hal çok belirgin miydi? İhsan Efendi Hoca onu yakından tanıyordu. 1925'te Kahire'ye gelmiş. Şöyle diyordu... Sultan Hoca çok akıllı, bilgili biriydi. 1925'te buraya ilk geldiğimde bana mantık okutmuştu. Demek Sultan hepimizden fazla vatansevermiş. Bu gidişatın vatanı ne hale getireceğini, milli İslami kültürü yok edeceğini en iyi o anlamış da böyle aklını kaybedecek gibi olmuş. Bizler kaldık, evlendik, çoluk çocuk sahibi olduk. Sultan bunları yapamadı. Vakit bulamadı. Kahroldu, hasta oldu. Böyle kaldı. Bu sultan hoca... ...üzerine arız olan dalgınlığa rağmen... ...çok güzel satranç oynar... ...hiç de yenilmezmiş. Bazen öyle isabetli... ...hikmetli, zamana, mekana... ...siyasete uygun tavır ve sözleri de olurdu ki... ...hayret ederdiniz. Peki... Çok satranç oynar mıydı? Estağfurullah çok oynardı diyemem. Ama iyi oynardı. Onun bu mahareti meraklılar arasında biliniyordu. Mısır'ın Londra sefiri Hasan Neşet Paşa Kahire'ye gelmiş. Aralarında satrançtan bahsederken paşa bu oyundaki ustalığını ileri sürmüş. Ben İngiltere'de lordlarla satranç oynamış... Çoğunu da yenmiş bir adamım. Burada yaşlı bir Türk talebesi var. Onu yenebilir misiniz? Bilmem. Bir karşılaşalım bakalım. Hafız Ali Yakup, şu Sultan Hoca'ya bir baksana. Müsaitse gelsin. Londra sefiri Hasan Neşet Paşa kendisiyle satranç oynamak ister. Allah Allah. Görelim bakalım. Nasıl bir oyuncuymuş. Hemen çağırayım efendim. Mübarek Türkiye'de olan bir tane çok üzüldü de biraz tuhaflaştı. Ama nedense, nasılsa satrançtaki mahareti devam ediyor. Aklen mi problem yaşadı yoksa? Aklen mi, ruhen mi, bedenen mi bilmiyorum. Ama dengesi bozuldu. Bazen tuhaf halleri oluyor. Satranç takımını alıp hemen geliyor. Satranç takımı bizde var. O gelsin yeter. Kimmiş o yiğit, Bir göreyim hele. Estağfurullah. Hani İngiltere'de lordları yendiğimi söyleyince söz sizden açıldı efendim. Paşa Hazretleri, sizi yenersem bana bir takım elbise hediye eder misiniz? Sizde elbise boldur. Sen beni yen, şu üzerimdeki yeni elbiseyi çıkarıp sana vereceğim. Sözden dönmek yok ama tamam mı? Tamam. Hadi buyurun. Sultan Hoca ilk oyunda Londra sefiri Hasan Neşet Paşa'yı yenmiş. Ne dersin Paşa Hazretleri? Bu oyun burada biter mi? Ya kendimi bir türlü toparlayamadım. Sultan sen ne yapıyorsun? Okuyor musun yoksa? Allah aşkına söyle yoksa bunun bir duası mı var? Yok efendim. Harp meydanı, sahne... İşte önünüzde. Buyurun bir daha oynayalım. Londra sefiri Neşet Paşa ile Sultan Hoca ikinci defa satranç oynamışlar. Ve Neşet Paşa yine yenilmiş. İyice hırslanmış. Hadi bir daha. Üçüncü oyunu da Sultan Hoca alınca... ...sefir Paşa gitmiş üstündeki İngiliz kumaşından Londra terzilerine diktirdiği yeni elbisesini çıkarmış, gömleği, kravatı ve kunduralarıyla beraber Sultan Hoca'ya vermiş. Peki Sultan Hoca o elbiseyi giydi mi? <gülüyor> evet, hem de zevkle. Ertesi sabah revakul etrakte Karamanlı Ahmed Efendi'nin odasında kahvaltı ediyoruz. Ali Yakup Bey, Mustafa Runion ve daha bazı talebeler vardı. Çay içiyoruz. Sultan Hoca geldi. Neşet Paşa'nın elbisesini giymiş. Eline de gümüş başlı bir baston almış. 52. bölümün son. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Prodiksyon